Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bu sabah bu güzel salı sabahının sizin gibi Erkenden başlatan birisi var Hattımızda Levent Bey günaydın Merhaba <gülüyor> Erkenden başlattık yani Sabah, sabah mı ettik Geceden sabah mı bağladık Artık o zaman bir sürpriz olsun Yani ben söylemeyeyim artık sen tahmin et Evet tahmin edeyim onu ben <gülüyor> Egeciğim ne yapıyorsun bayramda danağa mı giriyorsun? <gülüyor> Ay keep Ne yapıyorsun bayramda? Yok girmiyoruz danağa falan ya siz giriyorsunuz biz de yani. Biz de bu sene şey yapıyoruz Egeciğim borçlarımız var. Zaten büyük matraf çıktı. Nagehan yenge, Nagel ablan elini kırdı. Aa geçmiş olsun. Ya geçmiş olsun yani elin değil de bir tane parmağını kırdı. Onu da böyle bir telle böyle tutturdular. Öyle bütün elini yumruk yapıyor bir parmak havada. <gülüyor> Dedim sen iki serçe parmağını kırdın ya başka parmak kırdın diye böyle havada kalacaktı. Ay çok acıyor tabii şimdi bana kızgın bakıyor. <gülüyor> tamam canım oğlum canım canım ben o parmağı var ya. o parmağı... <gülüyor> İyi lavet bey geçmiş olsun o zaman. Yani sizi de tutmayalım sonuçta. Magan Hanım elini kırdıysa sizin onunla ilgilenmeniz lazım. Ben ilgisini gösterdim yani. ilgilendim. kendisi. Söyledim bakın. Ama çok fena insanın evi kazalara açık bir de nazar üstünde nazar olunca çok kötü oluyor yani nasıl oldu göz açıp kapayıncaya galak bir yerde aa naga naga Levent beni yetiştirdi Levent beni yetiştirdi ne oldu aldı eli böyle bir şişti bir şişti kamun kadar. Geçmiş olsun ya. Hakikaten. O nasıl oldu ya? Hani şimdi salonda yürürken wish diye kremliydi. wish diye bir kaydı. Lak diye. Ben de o sırada yanına... Tutamıyorum kremli oldu. Dur dedim kız falan tutarken omuzundan tuttuğum orasında kremli. Fış diye kaydı, lak diye parmağı da kırdı. <gülüyor> Aynısından gülüyorum ya. Bağırıyor yerde. Yetiştir böyle kızım diyorum. Dur nasıl yedirsin? Kalktım koştum üstüme bir şeyler yedim, aldım onu. Gecenin bir vakti bir de iki iki buçuk gibi bir saat yani. Geçmiyor. Şey, Hep zaten o kazalar o saatte olur. O <gülüyor> saatte ne kazalar bizde. <gülüyor> Sanskar, ah oh, arsız arsız şakalar. Yok yani ne bileyim işte şey. Yani kurdu eline. Ondan sonra şimdi bizi böyle bir halı kaplatıyoruz salonu artık kaymayalım diye. Tamam tamam. <gülüyor> ya hayırlı olsun halının hayırlı olsun. yani halıda da diyorlar dizleri sürtüyorsun, taksiş ediyorsun. emeklemeyin in halıda. <gülüyor> arsız. Ay, ondan ay ben rüya gördüm. Ama ne rüya gördünüz belli işte. Ben doktormuşum eliniz kırılıyor, Alçım çim yapıyorum sizi. Ay hiç öyle bir şey görmedim. Sen mi gördün o rüyayı? Yo görmedim ay, ne bir öyle ne oluyorsa zaten hayatınız onu bir rüya gibi bir şey görür. Hayır öyle bir tiplemem değilim Şimdi şöyle. Halıcı rüyası gördüm. ama, işte tam dediğime geldi. Hiç alakası yok. Sen doktor derin. Hayır ben dedim. Yani ne oluyorsa onu görüyorsun. Halıcı oluyor yani. Halıcı mı oldun yani şimdi? <gülüyor> Anlatayım mı? Vakit var mı? Vakit. Yani var tabii canım. Yani. <gülüyor> Niye gülüyorsun sen? Niye gülüyorsun? Daha... Niye gülüyor bu? Niye? Yok bir şey buyurun tamam o zaman hızlı hızlı anlatın. Şimdi ben rüyamda diyorum ki halıcıya gideyim. Ben ilk tek başıma gidiyorum üstümde hattı bir kıyafet var. Hava da güzel rüyam Hiç böyle yağmurlar var, böyle karanlık var değil. Güneşli bir gün hafif ince bir şeyler giyiyorum. Ben geliyorum böyle halıcıya bakıyorum halılara. Ben de halıcı mıyım? Evet. Aa vallahi aynı rüyayı mı gördük? İrsep Şah. <gülüyor> <İlsem> Şah. <gülüyor> ben... <gülüyor> <gülüyor> İnsan bir şey, sen de güldün. Yok, vakit alıyor, ben ona güldüm. Allah Allah. Ne yapayım, biraz hızlı lütfen. Evet, şimdi halıcıya geliyor, efendim diyorsunuz, buyurun hoş geldin, soyuş bulduk diyorum, hayırlı işler diyorum, buyurun efendim diyorsun. Sen de o sırada menemen yiyorsun. <gülüyor> Niye gülüyorsun, sevmez misin menemen? Ya yani ne bileyim hani rüyada ben niye melemen yiyorum onu anlamıyorum. Yani, yani melemen yiyorsun. Ben geliyorum afiyet olsun diyorum. Sen diyorsun buyurun beraber olsun diyoruz Teşekkür ederim efendim. Kahvaltı yaptım çıktım diyorum. Teşekkür ederim. O zaman ee, ben toplayayım böyle gazetenin üstünde gazeteyi toplayacağım. Ben onlara bakıyorum zaten sizi yanınız diyoruz. Ama efendim o zaman hemen bir yeni şap şap laf laf hoca melemeni bitiriyor. Ayı gibi. Ne, ye demişsin, ne? <gülüyor> yedin misiniz? Yedin bitirdin. Böyle ağzını peçeteyle sildin. O peçeteyi de cebine koyup yanıma geldim. Buyurun efendim dedim. Beyefendi dedim ben halılara bakıyorum. Buyurun beyefendi halılar. Efendim ben duvardan duvara havluya bakıyorum. Beyefendi dediniz anne de orada dedin ki. Beyefendi dedim buradaki bütün halılar duvardan duvara. Şunu indir, şunu kaldır. Şunu biraz aç, şunu biraz... Sı sar aç sar indir kaldır falan sen kantel içinde kaldın ben de artık böyle seçemiyorum halılar halılar beyefendi şu en tepedekini indirin diyorum efendim diyorsun sen, ben onu kaldırdım bir daha indir ama lütfen indirin diyorum beyefendi diyorsun lütfen beni yormayın alacaksınız indireyim alacağım diyorum haydi sen kanped içinde sandalyeye ayakkabıları çıkarıp basıyorsun o halıyı indiriyorsun böyle bir beş bir halı tamam beş şey demektir murat demektir bir adam <gülüyor> Ay hoş Evet indiriyorsun halıyı O beş halıyı açmanla beraber Ortasında dana kadar Böyle böyle top mu desen Çiçek mi böyle zambak gibi bir şey Ama top top zambaklar böyle bir açıyor Ay diyorum kalsın Kalsın kalsın kaldır onu diyorum ben abi dönüyorsun böyle beyefendi diyorsun alacaksınız zincirinlemiştik ay ay almam mıydı kaldı diyorsun kaldıram efendim diyorsun sen de böyle bunu alacaksın almayacağım alacaksın tamamını alacaksın almayacağım alacaksın alacaksın derken sen o halıya haşır diye bir çekti halı tamamen yerlerde böyle açıldı aa ne oluyor derken sen beni halıya sar dur dur dur Türk kitlendim elimi ayağımı oynatıyorum Beyefendi diyorum ne yapıyorsunuz ben ne yapacağımı biliyorum derken Aldan oradan süpürgeyi Aa ne oluyor falan LAK diye belime Aa la LAK LAK LAK LAK LAK Diye belime belime vurarız bir terle içinde uyandım Egeciğim, Bir ter içinde uyandım ne olduğunu anlamama Aa diyorum lan gel ...ben ne halısı bıkıyordu... ...ben rüyamda halılara indir kaldır... ...demişim meğer... <gülüyor> ...evet şarkı başladı da... ...ben ondan sustum... <gülüyor> ...biz de susalım o zaman... Nabihan. ...Modern Sabahlar... ...Modern Sabahlar... ...Modern Sabahlar... ...Sevgili dinleyiciler... ...Modern Sabahlar devam ediyor... ...Ayaklı Enfeksiyon Fire 3... <gülüyor> Ve Seyrek Sakal Akaloktay demiyoruz stüdyomuzlar hoş geldiniz Akaloktay demişin 5 minütümüz oldu. Eski eserinde böyle kaslı bacaklar diyeceğimiz bir özelliği var. Beyaz olacaktık. gömlek işte. Beyaz gömlek. Beyaz yok. gömlekler. Yani, Ama o da beyaz gömlek olur. giymese bile beyaz gömlek diyebiliriz belki. Eski öyle yemeğinde Bugünden pirzola sonra. yiyen adam olabilseydi. <gülüyor> <gülüyor> ya sevgili dinleyiciler siz siz olun siz de öyle yemeğinde pirzola yiyebilen bir insan olun. E ee, günaydın hepinize bir kez daha. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın. Tatilden Bayrınç. önceki Günaydın mi? Ege Kayacan. Tatilden önceki son çıkış değil mi bugün? Tatilden önceki mi yoksa özel programımız olan Bayram eşeklerinden önceki son program Evet 8 milyon kişi bayram seferinde <gülüyor> Türkiye'de herkes akıyor. Evet. O tatile. 8 milyon kişi. Aa. Oktay burada. Yok. Yok. Yani yerinde yani. Ege. Ege. Aa. Mevcut. Fahir, Fahir. Aa, o da mevcut. Allah Allah. Aa, present demem. Present kişi, yani. ya yani. Fahir. Yani ilk bana gelmesi talihsizlikti. List, listede de ilk olmak talihsiz. <gülüyor> Normalde buradacı benim, Oktay mevcut için Fahir'de present diye geçer. Ama tersten başladılar. Çünkü karışık yapıyorlar bazen. Ya göklamayı. vallahi billahi ya. Valla 8 milyon kişi roketliyor. Hiç kimse de gıkını çıkarmasın çok özür dilerim de. Bir de bayramda çalışanlar var. Hayır, bu kadar parayı nereden buluyorlar? Ben onu da anlamıyorum. İkinci kere aynı noktaya hemen geldik oğlum. Ya ben niye dünden beri hep aynı noktaya geliyorum? nokta çıkamadım Hayır, o noktada. dinleyiciler hep tekrar ediyorlar. Hayır tekrar ettikleri sıkıcı. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra para yok diyor. Hayır bu kadar parayı nereden buluyorlar ben onu anlamıyorum. Evet neyse ekonomi canlansın çocuklar lütfen yani. 6 günlük resmi tatili. 6 günlük mü? 10 güne uzatıp roketleyen. Ettiğin... 10 günlüğü pardon Ben neye mı şaşırdım yani. 10 güne uzatıp roket diyen tatil yöresine memlekete. Bana 3 tane tatil yöresi söyleyin. Bu dönem gidilecek olan. Hemen alayım. An Antalya. Fahir 1. Antalya. Onu Ege ben saydım. Ee, Çeşme. Ege iki, ee, o zaman. Çabuk çabuk ya, çabuk vaktimiz yok. Aa, ee. Me Yozgat. Mi? Yozgat mı? <gülüyor> Mersin dedi. Yozgat. Mersin. Çünkü... Sıcak yerlerin. Yozgat. Yerleri Yozgat sıcak. 3. İşte Birer bir... tane daha hakkınız var. Gabon mu? Bir arkadaşım çünkü orada işe girdi. Roma Afrika'da. mı? Gabon ve Roma olarak yurt dışı haklarını ee, iki farklı yerden Uçta seçtiler. Kullan. Ya valla bir şey söyleyeceğim ben bütün bu yaz Gabon'dayım ha. haberiniz olsun. Aman Fahir Aman. dur yapma. <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> Aman dur. Üstüme kahve döküldü. Sevgili dinleyiciler. Çünkü... Se Fahir'i Fahir nasıl verelim? Çünkü bütün yaz planlarını yapmamız lazım. Fahir anda... eli, elini kolunu görmediğiniz için siz. Aa, Fahir hayır. öyle bir el kol yapıyor ki Gabon'da olduğunu bize verirken yani biz aşırı tepki vermeyelim diye eliyle koluyla önceden durduruyor. Musun? Sakinleştirdi bizi. Biz valla falan... bugüne Ve kadar. Gabon'u ya diyecekken elini öyle bir kaldırdık <gülüyor> <gülüyor> Bugüne kadar iki kişi gitti ya. Ayna grubunun solistin tesisim geliyor da. Ayna diye bir şey var ya, program var ya. Aman efendim diye her tarafta. Ha, evet her tamam. Her tarafa giden adam var. Her tarafa giden adam ve e, hiç görülmemiş yerleri gösteren adam. Hiç görülmemiş yerleri gösteren Çok enteresan adam. o program. Evet evet. O programın değeri. Bilinecek sonra bilinecek. <gülüyor> yani mesela bir, mesela nere mı gitti. Ne? Nasıl Gabonum'u? Gabon ilgili belgesi seyret. Onu seyretmedikten sonra Gabon eksik. Abi bir şey soracağım ya. Evet. Balıkçı Gabon'lu muydu? Evet, Gabon'lu tabii. Gabonlu balıkçı. Ne Gabonu ya? Cumhurbaşkanı Gabon'a gitmişti ya. Evet. Gabon'da bir balıkçıya motosiklet tamam vermişti ya. Doğru. Sonradan yolda da bu arada. O zamandan sonra bu. hani ben yollayacağım daha yolladı geçen sene haberde hani. çıktı. Şey diye mi çıktı haber? Öyle haber çıkabilir Al. mi Türkiye'de? Söz verdiği motoru evet, yollamadı, evet diye. yollamadı diye. Evet yollamadı diye. Balıkçı da ellerini açmış böyle boş boş. Nerede motor diye bakıyordum. Gabonlu balıkçıdan e, mektup var diye vermiştik. Dur ama faiz. seyir. Tamam senin... ona girmeyeceğim. Yani de. belgesellere ben, girdik. Sen ben şu, de gidiyorum Gabon'a. Şu Gabon... Ege bir dakika sen beyaz gömleğini bir otur. Şu Gabon e, şeyini bir anlat Faire, planını. Ya Gabon planım şöyle ki o da yeni gelişti. Sevgili dinleyiciler ben de Gabon'a gideceğim. <gülüyor> o zaman ben de. Ya ile biz orada dükkan için birkaç alışveriş yapacağız. Etimizi Gabon'dan getireceğiz bundan sonra. Balık Yalnız... dese anlayacağım orada tanıdık balıkçımız var çünkü memleket olarak. Ama ne eti olduğunu söylemedim tabii ki. Artık beyaz etin tamamı. Yani kabuk ve ürünlerini Gabon'dan getirtiyoruz. Gabon tavukçulukla mı onun? Gabon tavukçulukta lider marka. Gabon Balıkçı değil mi ya? Balıkçı diyebiliyorum biliyorum ben. Ya ne bileyim getiririz gideriz işte. Biz beraber alışverişe gideceğiz ya. Arge kapsamında tabii ki Bana bunlar. Bana oradan gergeden boynuzundan kama getirin. Ah canım kurban olurum. Neyse tamam Vallahi ya Gabon. millet fıldır fıldır geziyor. Türk Hava Yolları'nın iç ve dış hat uçuşlarıyla. Komple dolu. Bütün Hava Yolları'nı tek tek vereceğim. Hiçbir Hava Yolu acele etmesin. Tamam evet. 180 bin yolcu taşınacak bu bayramda. Güzel. Ee, Herkes ex. sevdikleriyle olsun da böyle biraz e, güzel bakın e, kazasız Şehre döndüğünde siniri, stresi azalsın biraz. Stres olmadan gelersiniz lütfen inşallah Gitmeyeceklere yani. Gitmeyeceklere yönelikse e, biz de buradayız. Hepimiz özel böyle bir şeyler yapalım perşembe gününü. Biz de günü perşembe bari. gününü kapatıyoruz sevgilendeyizler. Gabon'a gidiyor çünkü Fahir. Normalde perşembe Fahir'in günü Gabon'da olacağı için açamıyoruz. Ne Şu anda buz gibi hava hissediliyor. Vallahi buz gibi. Buz gibi bir hava işte. Ee, onun dışında... Şehir cümlesini kuralım mı? Şehir bize kaldı. <gülüyor> Ay, ama çok tatlı oldu. Dur bir kalsın ondan sonra ya. ya kaldı geçin, işte giden, akşam saatlerinde göreceksiniz. Zaman Kalıyor değil, mu kalmıyor mu? Giden gitti mi? Giden gitti değil. Giden gidiyor. Gitti gidiyor. Yani... Ya az kaldı. Dilimin uçlarından dönüyor. Vallahi sıra sıra anca şey yapabiliyorum. Havar Fahir Önç diyoruz. <gülüyor> Oy anam anam diyorum ben. Oy, İtalya, diyoruz. İtalya, İtalya diyoruz. İtalya'da tarihi bir karar alındı biliyorsunuz. Hayırdır? Ee, 6 Nisan 2009'da bir e, deprem yaşandı biliyorsunuz. Biliyoruz. İtalya'da. Ee, 6.3'lük depremi öngörmemekle suçlanan... ...Yüksek Riskler Komisyonu üyelerinin yargılandığı dava sonuçlandı. Yani bu davada işte deprem uzmanları falan yargılanıyordu. Hı -hı. 7 kişi e, kasıtsız adam öldürmekten 6'şer yıl hapis cezası aldı. Çok şeymiş ya. Abi neymiş? Ama bütün tabii şeyleri bütün deprem uzmanlarına yapmıyorlar bunu. O komisyonda olan deprem uzmanlarına yapıyorlar değil mi? Çünkü yüksek risk tabii o komisyonu komi diye tıkır tıkır paranıza Efendim şey bizim maaşlar yatmadı. Onu bıraktı. Risk var. Risk yok. Maaşlarımız yattı mı diye senelerce takır takır parayı aldılar. İşte esas risk burada. What is orada. Orası sorusunun tıkır cevabını tıkır alıyorsun Üç ama yüksek yüksek risk komisyonu zaten sürgün yeri diye geçer İtalya'da. Ya. Neden? Hep bu tip şeylerden. Çok esas olduğu yer riskli adamı. Ya bir şey Üçsek söyleyeceğim. risk geçe... komisyon dedi o. Geçen hafta da bunlar İtalya'da gene bir karar alınmamış mıydı? Ha şey e... yan yatan gemi kararı almış. Yok yok telefon o. kanser yapıyor kararı da İtalya'da mıydı? Ha, o da İtalya'daydı değil mi? Bu arabı bir şey verdi. Ya oraya galiba sinirli bir şey... Yargıt adli, savcı mı gitti? Ya bir savcı yargıç öyle bir şey gitti kesin. Vallahi şimdi böyle bir karar hakikaten çok ibret verici bir karar da. Bir taraftan da yüksek, yüksek risk komisyonu. Bundan sonra aman biz kendimizi kurtaralım diye. Olur olmazsa bir şey yapmasın. Bas Yapacak geçine. tabii. Yapacak. Bir de şöyle Kardeşim, yani. Kardeşim benim arkadaşlarımı, meslektaşlarımızı yatırmayı biliyorsunuz. Risk altındayız Tam turizm sezonunun başında. Mesela işte orada en şey Katoliklerin merkezi olduğu için. Yılbaşı. Orada tam yılbaşı günü. Yüksek risk diye çıkacak adam. İtalyan yaptı. Türkçesi bozuldu. Dörder, dörder yıl istemişler. Hı hı, yetmez. Duruşma yetmez. başlarken daha doğrusu sürecin başında altı şar yıllar sonuçlanmış. İyi hal iyi al. falan Almukatı filan. dönmüş. Ulan demiş bir zekalı. Sen dört diye açmadın <gülüyor> mı bu hakim ağzını dört diye açtı. Sen düşüreceğini indireceğini bindiriyorsun. <gülüyor> Vallahi geçen Eylül ayında yedi uzman için dörder yılı hep sezası istenmiş. Dün sonuçlandı altı yıl. Hepimize <gülüyor> altı yıl veriyoruz diyerek bağlamış. E, aynı sistem bağlamış bunlara ya. şey vermemiş dedi. Yan Ahmet yatıranı de... serbest bırakmadı mı? yan yatırano Tekne diye geldi de koca transatlantiyi yan yatırano. Yan kesin şey olmuştur ya. Ne şey oldu işte adam Kır, dava açtı kro, ya. Kuru herif. Bak şey ona şey gene yani. Kuru değilse hem kuru hem geri abi. kendi gemim batsa ancak bu kadar sinirlenirdim o adamı. Fakat hala neyse or oraya gitmeyin ya oraya şey yapmayın ya. Neyse yani burada bir e, bizim uzmanlarımız hemen televizyona ilk bağlanır bağlanmaz şey diyor diyor bir ara. Bunu efendim bilmenin imkanı yok. Depremi önceden öngörmenin, hani tahmin edebiliriz ama Ele şu zaman olacak demenin imkanı yok. Elimde hukuk şey kararı var diyeceğim ben. Bundan mahkeme, kararı. mahkeme kararı var. Var mımış? yok muymuş. İtalya'da galiba o atlanmış o cümleler. Doğrudan konuya mı girildi? Ne oldu? Onlar ondan dolayı reklama herhalde... gelmiş o esnada kesilmiş abi. Ne olacak yani? Bu Hay zaman Allah. zaman geçmiş olsun diyelim. Bir ibretlik olsun, kararı ee derinlemesine tartışmak lazım hakikaten demek ki ki gibi şeyler bilebilme ihtimalleri var ki şey yapıyorlar bilebilme ihtimalleri falan yok canım bunu bilmiyor musun? Yani, yani şu zaman olacak hayır, şöyle olacak şu saatte olacak. olacak bunu şu iki buçukta olacağını niye bilemediniz değil de belli başlı şeylerde gereken uyarıları yapmadınız diyedir yani deprem saatini bilme evet mümkün değildir de. ...yeterli uyarıları yapmamışım. Biz işte ama risk komisyonu... Doğru ...risk komisyonu yemeği yapalım. Bilmem Gerekçeli yapalım. kararı okumadan bir şey söylemek... ...yanlış sevgili dinleyiciler. Öyle hoppa. deniyor ya. Hoppa. Gerekçeli kararı mu diyoruz? Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar Dikkatli insanlar modern sabahlar devam ediyor buyursunlar efendim vespriler şakalar İstanbul bir, bir mektubumuz var de onu verelim bir hızlıca Tabii, Dinleyici mektupları köşemizi muhakkak vermemiz gerekiyor Benim aklıma bir köşe geldi Ne? Geçen gün Dinleyici şikayetlerini aldığımız bir köşe Kutuda mı olacak? Kutum. Kutu gibi yani bir şey Kutu bir kutu, kutu koyacağız dinleyicilerimiz gelip o kutuya mı yazıp atacaklar? <gülüyor> Twitter diye ben düşünmüştüm ha, Klasik daha diyorsun, daha diyorsun yani seninki <gülüyor> Anladın. Ben Klasik. daha değişik bir şey düşünmüştüm. Niye canım? şey alamaz mıyız? Kutu, et, Twitter. Kutu diye bir şey alamaz mıyız? Olabilir. Şikayet kutusu nokta. Ben geri çekebilirim fikrimi. Yani bu bu noktaya Çekmeyen gidecekse... Çekme. Ne, gü ne güzel. Normal yine, Hatta e bugün isterseniz ilk şey yapalım. Programla ilgili şikayetlerinizi cevap Tamam. Şikayet si kutusu, et. Şikayet, et... Ne kadar güzel sikâyet, oldu bak. et. şikayet et. et. Bak Oktay kurban ya, çok, olayım. O güzel bak. ağzını öpeceğim vallahi. Ay içim şey oldu Fahim. Ben de bir şey, ilk kutuya bir şey atmak <gülüyor> istiyorum şu anda. Et de uzantısından sonrası ne olacak? şikayet et. şikayet et. Tamam. Ee, ha, Harekete git. şikayet etme nokta koy. Şunu orada, işte, orada tamam. yani şikayet. ya yani orası güzeldi zaten. Işte, tamam. Bir uzantı söyleyeceksin. Yani. Bir uzantı söylemek bu kadar et. zor olmamalı. Zaman bir şey de hatmail'de. Söyle de uzantı söyle olsun. Yahu olsun. Şikayet et. Et. et Hatmail'le normal şikayet et. Hayır hayır alt et olsun. Alt alt çizgi. Tamam abi bir dakika olsun. <gülüyor> sonra gerçek alt çizgi. Tamam o olsun. O da o da. Tamam o da. en güzeli bu. Evet tamam şikayet alt çizgi alt çizgi olsun böyle... ondan sonra gerçek alt çizgi olsun se gidince anladınız herhalde Üşenme sen bir tane iyi e mail adresi alacağım hatta bugün alayım bari böyle ege alt çizgi yazı ile alt çizgi bu sadece verme anını hayal ediyorum Yazıyla alt çizgi bir ya rakamla bir rakamla biri ama yazıyla yazıyorsun falan diye uzun uzun birisine telefonda adres vermek istiyorum adres vermek rakamla için. bir bir yani. Hayır. Rakamla bir diye yazıyorsun onu diye bir adres veriyorum. Ondan sonra bana ulaşmaya çalışan. Ne çeşit bir ruh diyeceğim. hastalığına yakalandığını bilemiyorum. Yani sabah deyin, Yani çocuk Yaz orada şeyden yaz. Ne derler. Twitter'dan, Twitter'dan yaz. Twitter'dan yaz. Programla ilgili Yalnız... şikayetlerinizi bugün son saatimizde cevaplıyoruz. Şikayet ve önerilerini. Lütfen şikayetlerinizi. Önerilerinizi de yazar mısınız? Önerileri de yazsınlar. Bir de şey diyeyim. Önerilerinizi Meml bize. Memnuniyetinizi bize. Heh. Önerilerinizi. Ay eş dost arkadaş arasında lütfen önerilerini bize ulaştırmasınlar. Şey yani. Öneriyi bize ulaştırmasınlar çünkü bir aydır menü üstünde çalışırken dükkanın sakin saatlerinde bulunduğum için çok öneri aldım ben. <gülüyor> çok öneri aldım özellikle de personelinimizden lütfen yeterli. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Önerileri ben almayayım Siz istiyorsunuz öneri almak istiyorsanız alabilirsiniz. Yaz yes. öneri et. Öneri. Nokta yazıyor musun? Yazıyorum abi. Aynı, Aynısı mı? Hepsini yazıyorum ya. <gülüyor> Dokuzuncu tweete geçtik. Neye yazayım? Ne yapayım? Programla ilgili şikayet ve onerilerinizi dokuzdan sonra cevaplıyoruz. Evet. Nokta.com yaz. Nokta net mi yazsak ya? <gülüyor> gov yaz. Orada, gov. orada takıldık. Ork yaz. Işte. Ork. ork. Ork diye yaz oraya. Ork, gov veya ee, ne olabilir? Biz Orgo veya biz olarak değerlendirilecektir diye de yaz onu. Öyle bir en, şey güzel, en güzel şekilde değerlendirileceğinden hiçbir şüpheniz olmaması kaydıyla... Yeterli, anlaşılmış <gülüyor> değerli. Yazdım ben. Tamam. Şimdi İstanbul'daki Fatih Doğan'ı biliyorsunuz. İstanbul'daki dediğim Biliyoruz, İstanbul'da evet. oturuyor kendisi Fatih Doğan. Bir süre önce e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mektup yazdı e, Fatih Bey. Öncelikle eline sağlık. Biz hiç yazmıyoruz ondan sonra niye gazeteye çıkmıyoruz? <gülüyor> Niye gazeteye çıkmıyoruz da Niye köşke giremiyoruz? Aa köşke mi giriyor yoksa? Köşke herhalde davet edilir ama e, mektubun altına şöyle bir not düşmüş. E, bir süre önce eşiyle birlikte bir Karadeniz gezisine çıkmış Fatih Bey biliyorsunuz. Fatih Bey e, çok Karadeniz e sever doğayı. gezmeyi sever. Doğayı da çok sever. Yaşamayı sever. Dolu dolu hayata tutunmuş. Ve demiş Fatih Bey'in öyle bir şeyi vardır. Ülkem bitmeden neden yurt dışına çıkayım diye de bir e, açıklaması, açıklaması var Fatih Bey. Vardır. Ee, Kara Fatih Bey evlendiği zaman kayınvalidesi ona Benim bir kızı vardı bir de oğlum vardı demiş <gülüyor> ve bu bir de oğlum oldu duydum. bir de oğlum oldu demişti Fatih Bey'in e, hayatında iki önemli <gülüyor> sözdür bunu yani bu ikisi çok önemlidir zaten evlendiklerinde haritayı açmış yer Sestir. seç demiş yer seç Neyse Karadeniz'e gittikleri zaman Sümeyla Manastırı'na da gidelim mi demişler birbirlerine. Hoca. Gitsek ya Baby demiş olabilir mi? Onlar çünkü Baby'li baby konuşur. Baby'li konuşur Fatih Bey. Yani bir icazet almışlardır ama. Yani Manastır'a gitmek günahlıdır almasa diye. da biraz yolluk moluk bir şey almışlardır yani. yani Manastır'a gideriz günah girer miyiz diye. Fatih Bey şey diye bir lafı var zaten. Yurt dışındaki Manastır'a gitmeyi... Ülkemdeki manastırlar, manastırlar bitmeden yurt herhangi bir manastıra gitmeyeceğiz. Ülkemizdeki gibi. manastırları sayınız. <gülüyor> Sümele Manastırı. Bir. Yeterli. Sümele Manastırı'na gitmişler. Ondan sonra manastırda. Ülkemizdeki harabeleri e, de zaten. nasıl bir anı, anlatıyorsun ya? Sonra Abi, manastırda pazarda der gibi. Sonra manastırda gelmiş. Abicik gitmişler yemişler. Öğlen yemeği. Karnını yarmış. Ondan sonra e, manastırda Sümele manastırında şöyle bakarken eşiyle birlikte. E, Hazreti İsa ve havarilerin fresklerinin bulunduğu. No. yere Yatarak. tam bakarken oradan kocaman bir havarinin figürünü figürü eşimin dikkatini çekti diye yapmış aynen okuyorum bu havaride suretinizin kullanıldığını gördük nokta George Clooney'den sonra havariye mi benzetildi aynısı demiş ya aynısı burada fotoğrafı da var benziyor ee... mu fresk Şöyle söyleyeyim, George Clooney'e benz hani böyle bir şey yapılıyor ya Abdullah Gül George Clooney'ye benziyor deniyor ya. Hangisine daha çok? O benzerlikten daha çok benziyor. Hadi canım. Yani. daha yakın. Ben yani çok şey. ama George Clooney'e benzetemediğim için de bunu söylüyorum. Yalnız yani orada şey farkı vardır. George Clooney biliyorsun bu yıksız. Abdullah Gül bu yıklı. Fresh bu mı? Fresh <gülüyor> Fresh tam şey değil ya yani böyle e, yani böyle pasaportta kullanılsa izin vermezler buna yani. Öyle Güzel. söyleyeyim. Öyle bir fotoğraf. Kirli, tam sakall kirli yani. sakallı mı? Çünkü tabii o da yılların verdiği şey de olabilir. Sonra konuştum. bu e, mektup gelmiş Cumhurbaşkanlığına. Bundan sonra ne yapacağız ne yapacağız? Hemen demiş Genel Sekreterlik Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterlik Kültür ve Turizm Bakanlığı'na konunun incelenmesi için heyet oluşturulmuş. Sümeyla Manastırı'na... Bir giremedik o heyetlerden bir Ben Bülge'ye şey diye açıklamamıştım. Bülge'cim biz e, Sümeyla Manastırı'na gidiyoruz hafta sonu heyet olarak. Ne yapacaksın? Fresk varmış. Benziyor mu? Benzemiyor <gülüyor> mu? Diye. Ona bir bakacağız. Kültür Varlıkları ve Müzeler yokum. Genel Müdürlüğü 16 Ekim'de e, ben biraz anlatıyorum yani tadalattan nasıl geçiyor biraz onları da bilelim yani. Bu arada Sümele Monasteri yeni tadilattan geçmedi mi? Valla ben en son gittiğimde restorasyon olmuştu ama ondan sonra da yine üzerine çalışmalar yapıldı yani doğal e, müdahaleler oldu. Ol, he, mesela doğru. işte ne orada Zuhal, Kalp işte Alp mesela o tip şeyler de var yani. Oklar, moklar bir şeyler çok çok var yani. 16 Ekim'de Turizm Müdürlüğü ile ...Trabzon Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü... ...Röleve, röleve. nedir? Röleve işte duvara falan filan. kalkmalı ...kakmalı kabartmalı o falanlı filanlı şeye Röleve diyor. ...Röleve Müdürlüğü diye bir şey mi var? Röleve e röleve. Yani Röleve olduğuna inanıyorsun da Röleve Müdürlüğü olduğuna niye inanmıyorsun? Çok da insanlar şey derler yani Röleve Müdürlüğü... ...yani boş yere duruyorlar para alıyorlar diye... ...bir kere lazım olur Röleve Müdürlüğü insana... O, ...o zaman hazır vardır. olacak... ...varsa evet. var yoksa... Gider. Geçmiş şey olsun... Etti. Geçmiş olsun... ...vallahi işte tam zamanı gelmiş... Yazı yazarak konunun mahallinde koordineli olarak incelenmesini ve... Hemen sonra... demiş Rölevi Müdürünü çağırın. <gülüyor> sonra Abigem'i biliyorsunuz. Abigem mi? Abigem. Abigem Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'ni biliyorsunuz. Biliyoruz. ya? Ee, o onların büyükelçi açılışı sırasında AB büyükelçileri falan e, manastırın duvarında gördükleri bir freski e, de aynı zamanda o fresk de benziyormuş Abdullah Gül'e. Orada Allah. da büyükelçiyi fark etmiş bir büyükelçi. Bu demiş aynısı ya demiş. Ondan sonra fotoğrafını çekmiş falan filan. Aynı fresk yani söz konusu. Aynı, şu anda araştırılıyor. yani o restore edilmiş mi edilmemiş mi? Fresk orijinal fayır. Restore edilse de edilmese de o ya fresk'ten orijinal, orijinal, da, şimdi maçka, orijinal belediye da, ha, maçka belediye başkanı demiş onda ben bilmem. Maçka belediye başkanı orijinal yakalan. Bizim içeren gibi. Onu röle ve müdürü ha. bilir. Bak çocuk maçka şarkısını. Ya, ya, demek hiç... orada hakikaten yani, bir yüzlerce yıl öncesinden gelen bir e, mesaj mıdır artık? Ya da böyle bir Tabii benzerlik mi? oranı çok yüksek bir... Yüz mü? Ya i̇nsan insana benzer. İnsan insana benzer. Hadi ona benze. Buna Benzerlik freske oranı. Freske benzemek ne demek? Seni daha önce hiç freske bir ikonaya benzetilmiş var mı? Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Antik Roma'da. <gülüyor> evet. Antik Roma'da. Kaç kişi vardı? Kaç kişi vardı? Doğru. Çok, çok değil Eşel yani. Eşeleden toprağa çıkardın. Şimdi tabii şeye de böyle yaklaşmayalım. Arkeolojiye falan da neyse yani. O Atiyoloji, efendim burada top, bulduk. Toprak eşeleme bilimi. Ya hayır yani öyle demeyelim de işte bir güzel şey bulduk burada. Batık şehir bulduk. Tamam. O batık bir çıkaralım diye. Kazlar mazlar falan filan. O heykeller buldu. Bir çıkardın la benim aynısı. Benim aynısı. Şöyle burna bak, bak benim burna. Yandan bak. O zaten aynısı buna, ya. Yandan bak. bak. Şu an demin anlattığın o çıkan şeyle Lan, aynısı vallahi burnu. Da Davut heykelini gördüğümde ana Fahir demiştim. <gülüyor> Çünkü Yalnız genelde bak. sen de donsuz dolaştığın için o dönem. Laf mı sokuyor? İyi yani şey mi söylüyormuş? Yani ya değil dakika, laf bir dakika bir dakika yani Ağır ben... konuşuyorsun burada Ege. Şey ne yapmak istiyorsun bugün Davut heykelini? Yani kim kaybetmiş peki yani? Davut heykelini. Ben bakacağım ya o öyle. Aynısı ekele. çıktı. Tamam. Bu bronz mu mermer mi? Mermer. Tamam. Donsuz mu? Böyle şövalye zırhı içinde falan. Şövalye zırhı diye. Böyle üstüme <gülüyor> hafif bir çarşaf gibi bir şey yapmış. Pike ile çıkmışım. O da şey yani. Ee, ne derler bir pazar günü şey oluyormuş da o işte simit almaya çıkmış. Heykerciler, heykerciler geliyor. Aman efendim 50 hey çabuk bir heykata. Ben de kapıyı Hı. öyle açtım. Aman hoş geldiniz ya. Kusura bakmayın. Ev hali falan filan. Sana mı geliyorlar? Dedim. Ya ben o dönem o dönemdeki Aynen. bana geliyorlar. Aynısı. Hoşunuza gitmez benim Çok vallahi terbiye. gurur duyarım ya. Senin heykelinin çıkması beni de hoşunu nasıl benim şu vallahi sandalyenin ben... arkasındaki ceket sana moral veriyorsa o heykelde bana moral olur. Yani o da en güzel moral olmaz mı bize? Bu bir moral bozacak bir şey yok burada. Moral arttırıcı bir şey var. Yok zaten kimsenin morali bozulmuş değil. Burada yani. birilerinde morali canı <gülüyor> çok vena yanacak gibi gözüküyor. Burada kimsenin moral, Burada sadece bir, bir böyle bir kurullar, işte müdürlükler falan şu anda ayaklanmış durumda. Yani gidiyorlar Süme akın akın süyü manastırına gidiliyor şu anda. Acaba Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir vesreti var. Mi? Bu 2014 havale. seçimleri yaklaşırken bilmiyorum artık bunlar hep siyasi bir takım olaylar mıdır? Freskler de artık işin içine katıldı. Birisi fresk üzerinden fitne mi sokuyor ben onu düşünüyorum. Sayın Başbakanımızın bu konuda sessiz kalması da ilginç geldi. Umarım bu yalı not edilmiştir diye. Tabii tabii hepsi not ediliyor ya. Şey Sen merak etme. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ben giriş yapayım ondan sonra siz katılın, tamam mı? <gülüyor> Şikayet attı <gülüyor> <gülüyor> Come on ben canlı söyleyeyim mi? Şikayet attığına gelin gibicesini Nasıl oğlum Come on Söyledi ya Yani bir <gülüyor> söyleyin de Hadi gelin bir an önce Şikayet attı başladı <gülüyor> Hayır Güzel Çok enerjisiz başladı abi Çok enerjisiz Come on kısmını Fahic söyleyecekti ya. İyi o zaman baştan alıyoruz. Baştan sevgili alıyoruz mi? sevgili dinleyiciler. Şikayet hattı. Bir tane. De. Şikayet hattı. Bir tane. De. Come on. Come on. Yani ben ona şey yapıyorum. Oradan demiş oldum. Sevgili dinleyiciler... E Programımızı Sinyal Müziği'nden de anlamışsınızdır. Programımız başladı. Bununla ilgili bir şikayet var mı? Herhangi bir şikayet. Yok, bence müziği. çok güzel oldu Sinyal müziği de. Az şikayet geldi. O yüzden biraz şikayetlerinizi arttırmak için bir şeyler yapalım dedik. Şimdi... E, Geç başlıyor. Ne dedik sizin... programla ilgili şikayet ve önerilerinizi dokuzdan sonra cevaplıyoruz dedik. Saat kaç? Saat kaç? -15. Saat 9.15. Doğru mu? Doğru. Ee, bu konuda şikayeti olan bir kere haksız şikayetli bulunmuş olur ve haksız şikayetli biliyorsunuz... Yargıya itikal eder. Yargıya eder. Mehmet Bey, Mehmet Eren Albayrak. Buyursunlar. Önemli gitaristlerindendir kendisi. Hı -hı. Şöyle demiş. A ile B stüdyolarının arasındaki duvarı yıkın, ferahlık verir demiş. Yani Doğru hemen, bu yayın, hemen. Bunu not edelim. Bu bunu yayın not edelim. döneminde... E, hafifli stüdyolara geçtik. Evet. evet. Onun etkisi demek ki hissediliyor. Ama şöyle bir şey var. Bir salgın olması durumunda. karantina nasıl Karantinayı alacağız, neremizi alıyoruz? Sonuçta e, çocuk sahibi bir insanım ben. Eve mikrop taşımak istemiyorum. Bu ayaklı enfeksiyonlarla. Yani bu yani meyve taşıyacağı en değil, güzel yani... şey portakaldır. Güzel evinde. Mandalinadır yani. Mandalinadır. Yani sonuçta Fahir de, ben de yani. Çeşitli insanlarla istişare içerisindeyiz. O yüzden yani. Kimse kimseye hastalık bulaştırmış. Doğru. O yüzden e, bunu tabii ki herkes sağlıklı olduğunda yapabiliriz. Yani kaydı ile oraya şer düşürür. sadece stüdyo A ve stüdyo B aralarında duvar yok. Cam da var. Cam da var. Ve cam, e, cam kırılığı gözümüze gelebilir. Doğramızı buramızı kesikler içinde yani, kalabilir ve kan kaybına ölen arkadaşlarımız olabilir. Ama burada. orada zaten... E, Bu bir risk bence. Mehmet Eren Bey'in söylediği duvar metafor olarak kullanılmış. Yani... E, kaldırın diyor duvarları kaldırın tamam, diyor. Metaforu kaldırın. Metafor cam, ne olacak? Cam dütsün diyor. Cama bir şey demeyin. Nereye atacız camı? Daha tehlikeli öyle. Birbirine Metafor... yaslarsın. İki cam bir var abi. Diye. İki cam var ya. Ya e bir tek tehlikeli. Tehlike edici... Asla. Altları da böyle. Pos... Sizin indirince düşer. Hiç olmuyor o zaman. <gülüyor> bir şeyle yapıştırırsın. Silmesi falan da zor olabilir. Ee, Bence yüzden... tehlikeli risk taşıyor. Kabul edilmedi. Reddedildi. Özge Von. Özge Von. Sevdiğiniz icimiz ne demiş? iPhone podcast istiyoruz eski zamanlardaki gibi Ankara'da olmayan Angaralılar için demişler. iPhone bizi almıyor. O kadar iPhone aldırdılar bize değil mi çocuklar? Bir de herkesin var mı acaba iPhone'u? Yani öyle bir durum da var şimdi <gülüyor> Bir saniye Fahir'in nasıl cevapladığı anlaşılmadı Yani o bir huzursuzluk yaratmasın Bir bağırdı çünkü Çok özür dilerim çünkü... Aklı olarak bağırdı ama ne, de mi? Bağırdın, Size iPhone'a koyarız demediler mi Efendim nasıl koyacaksınız dedim iPhone'dan <gülüyor> çıkmıyor çekmiyor dediler Onu ben, mu e, iPhone alacaksınız dedim Bize birer tane iPhone aldırtmadılar mı Aldırttılar Seni bir daha bir iPhone diye dolandırtmadılar egeci. Egeci. Başımıza Neler bu geldi. iPhone'dan geldi Ne geldiyse bu iPhone'dan geldi bu çocuk yıllar sonra, o çocuk, o çocuk dediğim ikinci çocuk. Evet. Yani Selim Bebe, bundan belki 3-4 sene önce olacaktı. Borç ödemekten. iPhone da... belasına bu gitti bu paralar. Hayır, anlaşıldı herhalde. Bu paralar nereye gidiyor iPhone? dese, baba benim kayıp 3 senem nerede? Sakinleştir. Telefonumu göstereceğim, o zaman iyice eskilenmiş. Bir de, yani herkeste yok bu telefon? O zaman biz iPhone'la podcast yapacağız. Millet diyecek ki, ben bu boğazımdan keseyim çocuğumun eğitiminden keseyim. Bunları iPhone'dan dinle Merkez radyosunda en ucuz şekilde bizi dinlesinler diye uğraşıyoruz. Özge Hanım herhalde e, aldınız cevabı. Cevabı yani. vermiş olduk. Başka, Zeynep Hanım da aynı şekilde. Başka e, eleştiriler varsa programımız ilgili değil de şikayetler. Şikayetler. Ve evet. tabii şikayetler ve öneriler. Öneriler. At Modern Sabahları gönderebilirsiniz Twitter üzerinden. Buyurun efendim başka. E, bu arada konusu olmayıp da bize tweet atan dinleyicilerimizi sesleniyorum. Şu ana kadar olmadı ama lütfen konusu ol. ...olmayan tweet atması sevdiğinizler. Zeynep Hanım şöyle demiş... ...sizi dinlemek için kullanacak olsam da... ...hayatı sesine bir iPhone uygulaması yapsın artık demiş. Bunu herhalde cevaplamış olduk. Yani az tamam. önce iPhone meselesi... ...bakın lütfen benim tansiyonum yüksekte yeşim tamam. belli tamam. benim. Sen ona cevap verdiğin gibi. Ee, Bahar Hocamız ikinci saati tüm zamanların... ...en sevdiğim şarkısıyla başladı. Gençliğim şarkılarından beri World Up teşekkürler demiş. Biz Bu ne... şikayet, değil. şikayet değil. Şikayet değil Bahar değil. Bu Bu resmen Şimdi sitem. Sitem <gülüyor> olmuş. Hani şey gibi gençliğimin en güzel şarkısı gençliğimi aldınız ama götürdünüz. Olsun. Benim bir ruhumu çürüttünüz mü demeye Ama götürdünüz. çok özür, özür dilerim. Bir konusu yok mu Bahar Hocam'ın? Var ama Bahar yani. Var tamam bitti. Bizim Şikayeti bizim. o zaman Ama yani. Anlayalım. yani anlayalım. Evet yani şikayet bizi, diyor bize. Şikayet diye yazmamış Sistem ediliyor bize resmen. 13 yıldır yayındasınız gençliğimi aldınız çaldınız hani nerede diyor. Bak. Irmak Hanım ne demiş? Irmak Örmeci. Senelerdir sabah neşvesi. Yolda kendi kendine kahkahalatmış. Şimdi bunu yazmış. Kahkahalatırıyorsun. Kendi kendine manyak gibi gülüyor. Ondan sonra bize mi? Lütfen programı bir iki arkadaş beraber dinleyin. Sonra da kendi dinleyin. kendime gülüyorum evet, dedi gibi. Evet. Çünkü hem bu toplu taşımayı da taşvik edecek. Çünkü Tabii. araçta dinliyoruz diyorlar. Tek başına dinliyorum. Tek başına araçta gideceğine bir grup halinde giderseniz... Daha hem ekonomik Değil mi? Al bir arkadaşını Hem ekonomik. programla ilgili Lütfen programı Alın. tek başına dinlemeyin Biz bunu insanlar yalnızlaşsın değil bir araya gelsinler falan diye yapıyoruz Bu programın başında şöyle bir uyarı girelim Yalnız dinlemenizi önermiyoruz Önermiyoruz Bak Bir öneri de bizden Oktay Bunu da Twitter'a yazabiliyor musun? Yazar mısın? Yazamıyorum efendim? abi Yaza Yazarım abi galiba Aslında ya yazarsın. Yazabilirim Biz normalde sen yaparsın ki Ama benim şu anda canım çok sıkkın abi Sıkkık mı? Biz söylemedik mı? mi? Sıkkık Sıkık ve sıkın. Biz söylemedik mi konusu? Bak ne yazmış adam ne yazmış? Burada ismini vermek istemiyorum. Ver ver oktay. Vermeyeceğim ver. ya. İbreti alem Çünkü için. Çünkü bununla reklam olmaya çalışıyoruz. Konusu olmadan mütevâtir. SLMNBRE soru işareti. Konusuzdur diyor bir de parantez içinde yazmış. Bak konusu olmayan mesaj atmış. Tweet hocam. atmış. Konusu olmayan tweet. Yıllar yani. önce radyoculuğa ilk başladığımız yıllarda radyoda gece vakti dururken e, küçük radyodan da diğer kanallara dolaşırken bir radyocu arkadaşımızın feryat ederek gecenin birinde arkadaşlar lütfen konusu olmayan aramasın diye bağırdığını duymuştuk. O bizim evet. en güzel radyocumuzu. En güzel kulağımıza küpe oldu. Şimdi teknoloji değişti tabii konusu olmayan lütfen tweet atmasın diyoruz ama o kadar gelişen teknolojiye rağmen. Hiçbir ilerleme yok. Maalesef yok. Maalesef. Ve affedersiniz Bahar Hanım. Buradan Bahar Hanım'a cevap. O 13 yılı bizden hesap soracağına Bahar Hanım. Affedersiniz bu arkadaş. Ya. Ve zihniyetinde. Çok özür diliyorum Oktay. Şu anda. Rica ederim ne demek Şu anda. Sinirlendin sen biraz. Ben çok şu anda tansiyonum yükselmiş durumda. Bak. 19'a 14. Bayağı yükselmiş. 19. Korkunç rakamlardan bahsediyor. Ve 20'yi bulmama az kaldı. Hayır biz iPhone için application yapsak da bu sefer ne olacak? Oradan dinleyecek. Konusu olmadan gene mesaj atacak. Faher'in tansiyon dalgalanmalarını ölçmek için bir tansiyon aleti istiyoruz demiş Erdem Bey. Al. Yoksa neden yok? Yok mu? Var mı? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu demiş. Al. işte Doğru. bu adamın bu, bu bir öneri. alnını öneri. da öperim, bu adamı ağzını da öperim, bu adamı bana getirin. Ağzını mı öperim dedin? Bu adamın hayır, niye soğut yüzünden dediğimizi şikayet diyor. Güzel ama ya yani, ben hoşuma giden şeyleri Doğru. öperim. Zeynep Hanım podcast başka. Peki, tansiyon aletine o... gelmeden önce pa, pa, pa, pa, pa. şey diyeyim oradan Orada, laf, laf geliyor Zeynep Hanım. Laf geliyor bak yani hayır, sana geliyor. Bir insanın sağlık sıkıntısı sadece. Çok affedersiniz. Tansiyon mudur? Bunun soğuğu var. Efendim ben dün sabah elim ilk kez daha Kasım olmadan elim apışarama gitti ya. Neden bahsediyorsun Ege'nin? Sevgili Seks Manya olarak düşünün ya yani soğuktan, soğuktan ellerimi apışarama koyun. Ve Biraz yemin ediyorum ben, ben kendi... Aynı şey benim başıma geldi. Ege'ciğim ne yapıyorsun dedim. Kendi apışarama... Benim apış aram orası da soğuk. Hadi buyur bu zaman ben de elleri... Yani 40 yaşında adam... Çoluk çocuk sahibi Adam yapayım? Benim adam hiç hasta. haberim yok. Bunları ne zaman yapıyoruz? Birbirimizin apış arasına elini sokuyorsunuz. Oktay stüdyosu ayrı bir dünya. A has stüdyosu da, Bunlar çok normal. Bey has stüdyosunda normal olmayabilir. Bey de... stüdyosu burada bir kişilik burası zaten abi. Burada böyle iki kişi yok ki Kot'un üstünden de olsa apış o, arasına koy onu elini. Onun da bir öneri olarak al. Onu da evet alacağız. Bu arada Bahar hocamız programda izleyici azarlanmasın diye bir öneri getirmiş. Efendim Şikayet bu dememedi. azar değil. Siz nasıl bize sitem ettiniz? Biz sistem bu de... azal sistem. sitem. Yüksek decibelli sitem. Podcast başka? iPhone uygulaması başka. Fahir Bey demiş Zeynep Hanım. Sen de böyle seslerle uzatarak okay. cevap verebilirsin bunun e, Bu konuldu mu oluyor şimdi? Bunun konusu var mı? Bu var tüm? tabii ya en güzel konu bu işte. Bana pek konuldu gibi yani ya. ne okuduğunu anlamadım onu. Yani. Biri ne... canlı yayını takip ha, ediyor. Ha bana şey mi demeye getiriyor? Sen daha affedersiniz Türkiye'ye benim babam getirdi iPhone'u. Ne podcasti biliyorsun diyor. Yalnız... Ne iPhone'u biliyorsun diyor. Radyoya çıkmayı ne durdan abi. anlarsın diyor, ne sustan anla, ne vardan anlarsın diyor, ne yoktan anlarsın diyor. Akşam yatmak bilmezler diyor, sabah kalkmak bilmezler. Zeynep Hanım, bu. O zaman siz A <gülüyor> stüdyosuna gelin, buyurun. <gülüyor> buyurun. Gerçi bunu son dakikada çektik bu lafı, dayanamadık. Ee, bu arada, şey, aha işte tansiyonu ile i̇şte beraber, Faire Bey'in işte sinirleri, şaşmıyor. Şey Ahtım var. Sinirlerim, sinirlerimiz bozdu. 6 yani. varmış dur ses etme neymiş 6 bir dinleyelim. O, Çağrı kadardı, Bey... o cümle o kadardı. O kadardı. 3 <gülüyor> <Üç> noktayla biten. 2 <gülüyor> nokta üst üste zannettin hayır 3 <gülüyor> noktayla. Değil özür dilerim. İstanbul'da Mesut Kod adlı bir sunucu varmış. yayın yapan Çağrı Bey söylemiş. Sizin programın onda bitmesiyle ilgili e, şeyi izinsiz kullanıyor gibi. Bu bir öneri mi şikayet Bu şikayet. Başkasını şikayet etmeyin lütfen tweetten. Birbirinizi şikayet etmeyin. <gülüyor> o herhalde Mesut süredir ben kendisine ulaşırım. Kodadı Mesut demiş bak, Kod Mesut. bir seven Kadriye'miz. su getirdi. Su. Sab, sabah sabah Kodadı Mesut dediğin Mesut Bahtiyar mı? O öldü. Zeki Ren'de o Mesut Bahtiyar olan tek bir ajan vardı. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar diye oluşuyordu. Evet. Hay Allah evet. Kim bu arkadaşın <gülüyor> eşkali gönderilsin Benim de Bahtiyar, Mesut Bahtiyar diyordu. Evet e, bu arada hızlı hızlı geçelim. Ertunç Bey küçük bir başarı neden yapmıyorsunuz demiş. Ne yapıyoruz sonra, her cuma? E, Kerten Kerem. Sabah en geç 8'de duymak istiyoruz demiş. hepiniz demiş. Başlıyor işte 8'de. Başlıyor 8'de. Lütfen artık. Al. Ve ez, ezberi şikayetlerle geliyorlar. Evet Sevgili abi. dinleyiciler bu şikayetler yüzünden. Biz bu sene şey programa yapmış. ne diye hangi sloganla başladık? Ezberlemeyim yorum yapalım. Hayır ne diye? <gülüyor> Öyle değil mi? E, Modern sabah nasıl program Olacak diye zengin 8'de başlayan program onda bitirmiş ezber ne ezber bozan, er, bozan. Er, bozan. ezber bozan ya, iyi, bilemedik onu çok fazla sloganla başladık bu sene <gülüyor> çok. belki de en şikayet edilecek noktaydı <gülüyor> şikayet bölümü eğlenceli oldu devamlı olsun Harun Bey bak bizi bu hafta söylüyordum Harun ee, Bey biz var, bu da eğlence anlamında yapmıyoruz o zaman ben buradan bir e, tokat gibi cevap vereyim eğer devam olacaksa Harun Bey diyor ki Demek siz adam değilsiniz. Siz laftan da anlamıyorsunuz. Demek her hafta bir araba şikayet gelecekse üzere. Bekle bey. Harun <gülüyor> Bey'in söylediği... Farklı şikayeti görürüz. Ona göre durumumuzu alırız. Bir ama şikayete bakarız. Harun şikayet bey Bey'in söylediği ne ki... Bak Beyza Hanım ne demiş? Fahir ama dedin. Oraya bir... Herhalde nokta koydun. De, Oraya <gülüyor> <içinde> bir <gülüyor> de nokta koymuştun. Tırnak içinde bir ama olsun o. <gülüyor> Antır tırnak. Ee, Beyza hanım ne demiş? Her kelimeyi sindirmek istiyorum ama yapamıyorum. Neden? Neden? Çünkü bazen herkes üst üste konuşuyor demiş. Evet. İşte bugüne Bilal, kadar aldığımız en en ağır ağır ağır. Çok özür dilerim. Bak. Tespitlerden biri. İtham Bak. demiyorum. İtham tespit. Dedi. Bu ne bir itham? Ne, ne bir, bir şikayet. şikayet. Bu, bir Bu bir tespit. Bu bir <gülüyor> tespit. tespit. Sitem değil <gülüyor> mi <midi> çünkü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu bir tespit. Bak. <gülüyor> <gülüyor> özür diliyorum çok özür diliyorum. Eğer, yani Beyza Hanım şimdi gene kelimeyi sindirdiyse sitem miydi tespit miydi diye. Bu tespit. bir tespit. Şöyle oldu Beyza Hanım ben size açıklayayım. Fahir sitem değil dedi Ege bu bir sitem dedi. Ben hala sitem değil diyorum ama çok da şeyim yok. Aslında yok. sindirme aşaması konusunda haklı Beyza Hanım. Yani aynı kelimeyi farklı şekillerde sindirmek. <gülüyor> beyzanım Hanım bizim <gülüyor> programları, bizim programları lütfen tek bir bölüm olarak düşünmeyin. Biz bir, mesela bir... dün üst üste konuşmuş olabiliriz. Hangi konuda mesela bayram tatili şehrimiz boşaldı. Birisi şey ederken... bir de paramız yok diyorlar. Ha, mesela bu cümle Bakınız. sırasında ben üstünde bir şey söyleyelim. Ertesi günkü programda gene aynı cümle edilecek. Aynı cümle. O, bir sonraki, şey. o gün içinde hatta belki bir sonraki saat. Ve o, bir konuda, o konuda mesela bir laf edecek olan biri varsa stüdyo, ertesi gün tekrar bir şansı oluyor zaten. Yani eninde yani, sonunda böyle bir haftalık bir süre içinde bütün düzenli kelimeler takip. sindirilmiş olur. <gülüyor> Onların sabahların sarı düzenli takip edilmesi lazım. Yoksa boşluklar oluşabiliyor. Ama bu bir antibiyotik gibi düşünecek. Evet. evet Süresine riayet doz, edecek. Ve süresi de neyle sınırlıdır? On. İnsan ömrüyle sınırlıdır. 10'da bitmiyor mu ya? Günlük olarak 10, on... Fahşon'da <gülüyor> aramızdan seçmeye çalışacağız. Valla <gülüyor> elim bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bir buraya, o bir oraya gidiyor. Irmak Hanım, İstanbul'dan bir dinleyicimiz. Evet. Irmak DVD'ye geçer. Hı -hı. İstanbul'da da modern sabahlar olsun demiş. Bu bir şikayet değil. Bu bir öneri de değil. Karımı şikayet ediyorum bu demiş Kerem Bey. Şimdi bu dileğe giriyor bak, bu öneri neydi? değil. Şimdi şikayet olması için İstanbul'da modern sabahlar niye yok? Bir şikayet. Evet, e bu bir soru. İstanbul'da bir dakika bunun yaptığını... neresi şikayet? İstanbul'da bir yani, modern sabahlar neden yok? E, çok fazla şikayet var programımızla ilgili. Lütfen kısa kısa cevaplayınız. Bu da mı şikayet? Stü stüdyo yöneticisi. Bu da mı Beyza Hanım'dan geldi? Kulağım, kulağıma... Hocam e, bu istiyor. konuyla ilgili bir şeyimizi alalım. Bir şikayetimizi. Anı mı? <gülüyor> ne, ne, ne alalım? Şikayet <gülüyor> mi? Karısının ısrını şikayet eden adam yakalandı. Bizden hiç haz etmeyen e, Kerten Kerem, Kerem Bey'in Hanımı. Eşi. Eşi bizi sevmiyormuş. www.kertenkerem.net adresinden bütün bilgilerine ulaşabilirsiniz Kerem Bey'in. Evet eşi beğenmiyormuş. Kendi ke o kadar. Eşi, beğenmiyormuş. eşi neyi beğeniyor ki bizi beğenecek? E, Kerem Bey beğenmiş Fahir. E emin miymiş? Yo bence Kerem Bey'i de çok eleştiriyorduk. Bence de. Kerem, Kerem Bey için. Kerem bu pantolon olmuş mu? Kerem, Kerem, Kerem ütüsüz giymişsin. Fahir'in kaşlarını görseniz valla endişe ederdiniz. Kendinizden ve eşinizden. O yüzden iki radyo programı yapıyoruz ya. Vallahi Kerem Bey ben bir şey yapın derim yani. Artık siz bıçak kemiğe dayandı. O Yeter. zaman biz Kerem Bey'e şöyle bir e, hizmet sunalım. Benden bir şikayetim varsa aç konuş diye bizi evet, göstersin bize göstersin. söylesin. bize söylesin. Evet. Kerem Bey siz arada kalmayın. Bizi, bizi şey yapsın Hiç sevmediğimiz şey dinleyicimizle bizden tiksinenler arasında kalmak Ve hiç sevmediğimiz şey dinleyicilerimizle olumsuz bir şey üzerine karşı karşıya benim gelmek Benim de en sevmediğim şey konusu olmayanın yayını araması Bunu da bir kez <gülüyor> daha söyle Bir de benim en sevmediğim şey yalançılık. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Şikayet attı Bir daha diyorum değil mi? Şikayet, Şikayet değil. attı <gülüyor> Dur dur yani şikayet attı. Kıba! <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler programımızla ilgili şikayetleri değerlendirdiğimiz, önerileri dinlediğimiz Şikayet Hattı'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sakin sakin başlıyoruz. Evet, Böyle yani, devam etmeyi diliyoruz. Diliyoruz evet çünkü e, tansiyon çok yükseldi. Biz içeride baya bir e, müzik dinledik. Kendimize geldi biraz oynadık. E, ondan sonra biraz gevşedik ve artık güzel bir şekilde en azından kapatalım bu köşeyi diye düşünüyoruz güzel önerilerinizi, güzel şikayetlerinizi bekliyoruz. Programın içerisinde şikayetler var. Yani Nasıl daha program? doğrusu A ve B stüdyosundan şikayetler var. Çatlak sesler mi var? Fahir. Ee, şikayetler var. Ege şikayet sahibi sen olduğun için Fahir'i anlatmak istiyorum. Benim ismim nereden geçiyor orada? Abi Twitter'da isim görünüyor. Görünüyor mu? Sen benim lakap <gülüyor> söylediğime <gülüyor> ne bakıyorsun? <gülüyor> nick, nick, nickler bazen yazılıyor ama isim görünüyor. Ege lakaplı Ege kayacak arkadaşımız toptancı marketlere neden 3 kişi gitmiyorsunuz diye bir öneri getirmiş. Evet. E Ayrıca da çok saçma oluyor. Bunun program. ne alakası var modern sabahlarla bunun, demek istiyorum? E, yani Ege'ye Ege ben. Programda konuşulan bir konu olduğu için acaba bu üçlü yapılamaz mı diye ben bir öneri de olabilir, şikayet de olabilir. Peki bir şey soracağım Ege. Bak bunu yani samimi olarak kendin cevapla. Yalnız konu dağılmasın lütfen. Konu dağılmadan. Yani çünkü konusu olmayan aramasın diyoruz. Şimdi. Yani konu, konu dağılmasın, konu dağılmasın. Bak burada tamam, pek yok. çok şikayet var Çok abi. çok güzel söyleyeceğim. Bir kere söyleyeceğim, daha bak, söyledim Hemen bana. cevabını vereceğim. Konu Şimdi, dağılmasın. Şimdi üçümüz birlikte hareket ettiğimizde... ...velev ki başımıza kötü bir şey geldi. Evet. Üçümüze birden bir şey olursa bu program nasıl devam edecek... De, hayır ben cevap, ver, lan, cevap ver lan! Cevap ver. Bir uluslararası Ramazanı getireceğiz. Tamam. Ben öyle düşünmüştüm. E, tamam. Üçümüzden başımıza bir şey gelirse ne olacak? İşte o ikisi gel, ikisi gelecek, üç kişilik iş çıkarırlar oraya. Bir de umutu koyarız. E tamam. Ya ama aynı şey olur mu? Aynı şey olmaz. Aynı şey olmaz. Farklı olur. Ama şöyle kolay. bir şey olursa, bizim başımıza Oktay'la bir şey gelirse, senin yerine biz kimi alırız? Ve ki Ramazanı alırız. Program devam eder mi? eder. eder. Gayet güzel. İkimizin devam. yerine bir şey geldi. Sen kimi alacaksın? Ramazan'la bir ol alacaksın. Program devam eder mi? eder. eder. Gayet güzel devam Birimize eder. Birimizle bir şey olursa. Birimize... Bana bir şey oldu. Oktay'a bir şey oldu. Siz o zaman demek ki ben kasaptayken Bu, benim başıma bir şey gelmesini bekliyorsunuz. Kimseyi almayacağız bir Oktay. Olursun. Çünkü ben senle ilgileniyor olacağım o esnada. He. Ben gene yayını devam ettim. Yine Bu bir adama bir şey olduğu zaman niye birini alıyoruz o zaman? Bir, i̇ki kişi almamız çünkü lazım. Çünkü bir, bir gün tatil yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yenasi işleriyle ilgili. Yani ya abi bu abi. kriz şeylerini planlamıyoruz hiç biz. O yüzden sıfır. oluyor ya. Evet, yani bak. birimize bir şey olduğu zaman ne yapacağız, nasıl yapacağız. Ondan sonra elimiz ayağımızda olacak. Bizde planımız ya? yok yani. Bırak B planımızı, A planımızı bile yok Fahri. Alinler bile daha geçen gün okulda yangın tatbikatı yapmışlar. Evet. Bizde hiç bunlar sıfır. Yok, bizde yok. Hani tüp... Siz... alacaksın Fahri orada. Unuttuk onu. Gittiğimizde bu Gross Market'ten bir tüp alalım Oktay. Allah Allah. Neyse yani e, lütfen. Konusu konu dağılmasın. Arkadaşlar konusu olmayan aramasın. E, yani yerine üçümüz aynı anda ölürüz diye bir şey yapmıyorsunuz. Beni götürmüyorsunuz. O Ölmekten açık... beter olabiliriz Cege. Ölsek yine bir derece. Ölsek tamam. yine kurtuluruz. Kalana zor. Hafazana Allah'ın yıdılak Tamam bu şikayetim. Ben Samsun yolunu kapatmışlar. Memlekete gidemiyoruz demiş Cem Bey şikayet olarak. O da başka yerde otursaymış canım. Evet hakikaten. İlla ki ben Samsun'da oturayım. Memleket oturdum. dedim. bunu Memle da anlamıyorum. Her taraf memleket. Hoca harita. Aç. Tek, tek Türkiye diyoruz. Aç haritayı Ege. <gülüyor> aç sen de kaldır bayrağı kaldır. Hoppa. Yani tek Türkiye. Burası Yalnız da memleketin senin. Başka yerde otursan şimdi. Ardağan'da memleketin. Samsun, memleketin. Samsun'da Mersin'de memleketin. Doğduğu yer ya. Bir başkadır benim memleketim. memleketim. Cembe ray, için ray. dinledik. Ray, ray ray ray ray ray ray ray ee, ray Evet. Onun dışında e, Serhan Bey de toptancı markete hep beraber gidin ayrı gayrı olmasın demiş. Ha Başınıza bir şey gelirse Be Bravo Serhan beraber. Bey. Serhan Bey. Tam alkış. Tam alkış. full alkış tam alkış. Kaan Bey atlar nerede bu sezon? Atlar demiş. Hiç evet. mi hak etmediğiniz günlerdir? Unutuldular mı? Yazık değil mi onlara demiş. Dört soruyla şu anda bir... E ben atlar konusunda... Kurban Bayramı'ndan sonra çünkü... E atarsız olduğumuzu düşünüyorum. Bazen insan yani en başta bu dayak arsızı çocuklar gibi. Zannediyorsun dövünce uslu duracak. Yok çocuk sırf beni biraz daha dövsünler diye Ramazan... E <gülüyor> Ramazanlık yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> yaramazlık yapıyor <gülüyor> nasıl keyiflendi nasıl bir bilinçaltı atlar bir yüzünden şey? sırf atlar gelsin evet. biraz atlar bizi çiğnesin diye yaman yaman espriler yapılıyordu ha diyeceksiniz ki atlar bitti yabanlık bitti mi hayır yabanlık ömür boyu bizim zaten sloganımız bu yabanlık yaman, ömür boyu 2 vi V V yani V yani V Dübül ve mi? Dübül yok, ve, ve. Yok. Yekten V mi? Yekten V, düz V. Üçünüze birden yükleniyorlar demiş. Programa bir şikayet mi, önerimi Orası size kalmış diyorum. Uyarı bu. Üçünüze bu da birden, birden yükleniyorlar ve dikkat edin. 2. nokta arka arkaya. Şimdi benim Üç noktada kadarıyla... en sonunda tweetinin. Ee, çok teşekkür ederim. Yani, tweetinin. Tweet... <gülüyor> tweetinin nin nin nin nin evet. Üç şey fark ettim ben bu sabah. Ne sadece şikayet için başlatmıştık bu programımızı, bu köşemizi. Ama öneri, tespit ve ne de en son şey uyarı. Uyarı. Öneri, tespit ve uyarı. Bu arada Erdem Bey'den bir öneri var. Kızları da asker alsınlar demiş. Evet. Kimdi bu beyefendi? Yani tabii ki programımız çok sesliliğinde bir şey olduğu için bunu da verdik. Erdem Bey. Ee, Kimseye askere almasınlar. Herkes kızlarla buluşacaksan kızlarla buluş. Ee, kızlarla şey askerle de de niye buluşuyorsunuz? Ya da, şimdi Erdem Bey askere gidiyor şey. ya. Yani. Erdem Bey askere ya, gitsin, gelsin, gidiyor ya. Ben gelsin. askere giderken kızları da. Ondan sonra 4'e 3'ler zamanda neden alınmadı? <gülüyor> 4'e 2'ler zamanda neden alınmadı? 80'e le 2'leri de burada hiç ve tüm 82'ler adına konuşuyorum. Gerçi ben 279 kadeyim ama 299 kadeyim. Yani ben de 279 UHU'dayım ama. 82'ler UREBİ. Ude Ude. Ude misin sen? U... Hiçbirbirimize askerlik anılarımızı anlatmadığımız ortaya çıktı yayından. Uzun dönemiz işte ya. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Karşınızda emekli astemen duruyor. Hakikaten emekli astemen falan. Maaşımı çatır çatır ben alıyorum. Maaş... Maaşını <gülüyor> alıyor. Ben de alıyorum hala çavuş maaşım bu. Dört buçuk lira tak diye yatar. Ayın nasıl? Başından. Alıyor musun sen? Emekli çavuş maaşı tabii dört buçuk Bak oldu. nasıl konu i̇ki, dağıldı. iki, iki buçuk düşüyor emekli. Şey konu mi? nasıl dağıldı bak. Bak nasıl konu şey yaptı. Doğru başka. Ondan sonra Samsun yolu atlar <gülüyor> dedik. Ne inkar ne itiraz bu yalnızca tespit demiş. Ne kadar güzel demiş. Demiş Mehmet Eren Albayrak. Bu şikayetlerin hepsi demiş ideolojik demiş. Bravo, ne, ne kadar hakikaten güzel. Bravo. Bir bravo. En güzel tespit bu. Ne inkar, ne itiraz. Bu, bu yalnızca tespit. tespit. Bu tespit Mehmet mi artık gözlem? Bence tespitten öte gözleme giriyor. Çünkü hakikaten beyefendinin adı neydi doktor? Mehmet Bey, Eren Bey. Mehmet Bey, Mehmet Eren Bey. Her şeyin ideolojik olduğunu, programda da bir takım ideolojik yapılanmaların yavaş yavaş filizlenmeye başladığını başladı, fark he? etmiş. Evet. Yani dinleyicilerimizin de tabi dinleyicilerimiz burada tırnak içinde dinleyiciler bizi bir takım ideolojik kamplara bölmeye çalıştıklarını birlik maalesef. ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde. Maal tırnak içinde maalesef. Maalesef. Antre, Antre parantez. Antre parantez. Ee, programda dedik onu. Yalnız bu bayram mı? sabahı küçük bir başır istiyoruz demiş ve Fahir'e dönüyoruz. Bayram sabahı bayram Bay eşekleri, bayram eşekleri özel, bayram, özel programı var lütfen. Bayram eşekleri konumunu yani e, girdik hepimiz bayram eşekleri özel programımızda neler neler olacak. Neler yani, neler olacak yani. onları bakacağız bayram eşeklerinde. Sol anda Sürprizlere hazır olun. <gülüyor> o zaman ben o beyefendiye bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> Sürprizlere hazır. Ay, ay oldu? Ay oktay ne oldu? Beti bir, benze Dur Yani şu anda gerçekten e, ay. bir çuval incili berbat bir mı etti? Bir çuval etsin? incili berbat. Başından aşağı anda, ımıl ımıl bir şey mi aktı? Şu anda gerçekten yani 9.47 saat Gerçekten şu anda bir babayla kızın arasına girdiğimize dair bir tweet aldık. Ee, bugün Biz, kara karı koca arasına girmeye çekilirken baba kızın arasına girmek bizim de en büyük ayıbımız oldu. Babam sabahları çekilmediğinizi söylüyor sizin yüzünüzden babamla kavga etmeyeceğim demiş. Genç kız dediğim babasıyla kavga eder. Yani ben de kız babası olarak söyleyeyim. Daha 6 yaşında ben laf yemeye başladım. Hanımefendi de şey yapmasın Ama hay babası gayet yani. Ne o zaman babası da gidecek arkadaşları. Benim kızda ne sorun var? Çok iyi arkadaş. Ne laf sokuyor ne şey Ama kavga etmek istemiyordu Damla Hanım ya. de, Sen evet. yani kav zorla kavga etme diyorsun babasıyla ya. Artık o genç kız dürtülerine daha fazla gem vurmasın. İçinden geleni yapsın. Cık. Kavga, kavga etmesem diyor bu. işte. Genç kız dürtüsü olarak kavga etmek istemiyorum diyor ya. Damla o zaman mi? biz programı bitirelim bence. Yani ya bitirecek? Çünkü, iki, yani, iki şey var önümde. Çok dün. ağır bir vebal Oktay. Babayla kız arasına girmek. Çok, çok. Yani bugüne kadar pek çok yanlışımız oldu. Hatamız oldu. Efendim burada Luke Skywalker'lar, kaflar Efendim yanlış ifadeler. Daha dün oldu mesela. Yani Abi, neler neler oldu ama ben bugüne kadar bu yaşıma geldim bir hiçbir babayla, babayla kız arasına girmedim. Şimdi, Girdi dedirtmem Oktay. Neden sabahların bir düşüşe geçtiği dönem vardı hatırlar mısınız? Evet. O geçen, dönem geçen, gün, babasına el kaldıran kızın hikayesini burada yoğun yoğun konuştuğumuz dönemler hatırlar Ay, mısınız? Hayır işte program tam düşüşteydi ne zaman ki babasına el kaldıran kız hikayesini gündeme getirdik günde 3 defa anlattık işte o zaman program en tepeye çıktı. Bak ne kadar farklı görüyoruz. Olayları ne kadar farklı görmüşüz bak o zaman onun bile etkisi olmuş. Hay Allah. Valla sin yüzünden babamla kavga etmeyeceğim demiş Damla Hanım. Sen kavga ettiği zorluyorsun Ege. Lütfen yani ya bir daha düşün. Babasına desin babacığım ben bir genç kızım. Babacığım desin. Benim bak böyle güzel genç kızım. Seni konu. sevdiğim için düzenli olarak bir takım ters ters cevaplar vermem gerekiyor. Çünkü ben bir genç kız olarak desin. Şimdi Damla Hanım şöyle söyleyeyim. Saçmalama ya programı programı baba deri eklesin <gülüyor> sonra. Saçmalama. <gülüyor> ne alakası var baba ya diye. Ya bitirecek. demiş programı bitireceğiz diyeyim ben. Ya da ya. aramızdan birisi çıkacak gidecek bayramı da vesile bilip vesile bilip, Babasının elini öpecek. Babasının Damla Hanım babasının Vasile. elini e, öpecek. E, <gülüyor> ve bu güzel bir ortam oluşturacak sonra dönecek. Yani bayramda bir kişi bunu üzerine alsın. Tamam. Fahir evet. alsın o zaman. Tamam ben alıyorum. Gitmesin çanağa. O babayı öpeceğim. <gülüyor> Dükkana daha sık konuk alın demiş. Mesela Gürkan Gürkan Genç gibi. Yani dükkan dediği AVB stüdyolarına diyor. Radyo otiye. Bu dükkan mı öbür dükkanı mı? AVB stüdyolarına demiş. Yani radyo otiye demiş. Tamam. Mehmet Eren Bey tekrar ondan bir. Kendisi mi gelmek istiyor? Öneri Olmasını. mi bu şikayet mi? Öneri sitem gibi. sitem bu sitem. Siteme girer. Program çok kısa 5-6 saat olsun demiş Şakalar şaka demiş İyi böyle demiş korkmayın demiş ya. vallahi bir ara benim şeyim attı yani Yaparız 5 saat 7 <gülüyor> <yedi> saat program yapıyorduk <gülüyor> Kaç sene yaptık ha. Hem de gece sabahtan gecenin yarısından sabaha kadar yapıyorduk Ağzımıza mı yapışır dedi. hiç Al işte Damla hanım yazmış 26 yaşındayım Genç kız değilim genç bir hanımefendiyim Genç diyeyim. kızını yaşayamamış bir hanımefendisiniz Bütün sorumlulukları o genç yaşınızda Omuzlarınızın üstünde Vebali sizin üstünüze kalıyor demiş Vebali. Ya. Pardon özür dilerim. Vebali karakolu. Biliye... De de bahir rahatlayalım. Vebali bir sen misin? Vebali bilsen. karakolu. belini anne daya. Veba israfı da <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> bir gün mükemmel bir gün olacak.